Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amaline men yehdillellahu fele mudille le ve men yudlil fela ha dile ve eşhedü la ilaha illallah la şerike ve eşhedü en abduhu ve resuluh emma ba'du fe inna estaqal kitabullah ve hayral hadiyedi Muhammedin sallallahu ve şerrü'l umuri muttasatuhâ ve kullü muttasatin bid'a ve kullü bid'atin dalâle ve kullü dalâletin fînâr İmam Zehebi'nin Raymun lan Siyerü Âlemü'n Nübelâ kitabından derlenen ilmi Böyle Tahsil Ettiler kitabında Vela ve berâ ile ilgili bir bölüm var İnşallah onu aktaracağız yetiştiği kadarıyla Mekke döneminde müminlere Kafir olan anne babalarına sılay rahim yapmaları ve ihsanda bulunmaları emredilmişti. Bunda bir dost edinme, bir vela hiçbir şekilde söz konusu değildir. Olan şundan ibarettir. Onlara anne ve babalarıyla alakalarını kesmeleri emredilmedi. Ne var ki Medine döneminde İslam devleti kurulduğunda, müşrik ve kafirlerle cihada başlandığında durum tamamen değişti. Burada müminlere, kendi müşrik, kafir ve münafık akrabalarından tam olarak ayrılmaları emredildi. Bu konuyla ilgili nazlı olan pek çok ayetlerden bir tanesi mücadele 22. ayetidir. Allah Azze ve Celle Meden şöyle buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soysopları olsalar bile Allah'a ve Resulüne düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte onlar... İşte Allah onların kalplerine iman yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacaklar cennete koyacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki Allah'ın tarafında olanlar kurtuluş erenlerin ta Bu ayetin nuzul sebebiyle ilgili olarak şunlar gelmiştir. Uhud Savaşı'nda Ebu Beyde bin El Cerrah'ın, Babası Abdullah bin Cerrah'ı öldürmesi üzerine nazlı oldu denilmiştir. Yine Bedir Savaşı'nda Ebu oğlunu mübarezeye davet etmesi, yani birebir savaşmaya davet etmesi üzerine nazlı oldu. Ömer radiyallahu anh'ın Bedir Savaşı'nda dayısı Ağız bin Hişam'ı öldürmesi üzerine nazlı oldu denilmiştir. <gülüyor> Bedir Savaşı'nda Utbe ve Şeybe'yi öldüren Hamza ve Ali radiyallahu anh hakkında nazlı olduğu söylenmiştir. Bunlar dışında başka nüzul sebepleri de zikredilmiştir. Bu ayet tam bir ayrılmanın gerekliliğine devlet etmektedir. Mümin kimse, Müslümanların safına çekilmeli ve bütün engeller, bütün cazibeler ve bütün alakaları bu tek olan ipe sarılma noktasına yok saymalıdır. Bu yüzden Allah'ın iradesine, Allah'ın muadet etmiş olduğu uslara engel teşkil edecek hiçbir mezhep ve evlilik bağı, hiçbir aile ve akrabalık bağı, Hiçbir vatan ve cinsiyet bağı, hiçbir milliyetçilik ve ırkçılık bağı yoktur. Bütün bu bağlar hiçbir anlam ifade etmez. Müminler arasında tek bağ akide bağıdır. Batılın sancağı altında duran kişinin Allah'ın askeriyle hiçbir bağı olamaz. Tevbe suresinde de alakayı kesmeyin gerekliliğini kesinleştiren ve bu konunun ayrıntı veya ikinci derecede önem taşıyan bir mesele olmadığını açıkça ortaya koyan,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 Size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cadet etmekten daha sevgiliyse artık Allah emrini getirince kadar bekleyin. Allah fasıklar toplumunu hidayete erdirmez. Bu ayetler babalar ve kardeşleri dahi olsa müminlerin kafirlerle olan alakalarını tamamen kesmeleri ve onlarla dostluk kurmamaları gerektiğini bildiren ilahi bir emir içermektedir. Kurtubi der ki, Tevbe 23. ayetin, Müminler ve kafirler arasındaki dostluğu kesme yönünde bildirdiği hüküm kıyamet gününe kadar geçerlidir. İbn-i Abbas radyalarına şöyle demiştir. Sizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin kendileridir. Yani o da onlar gibi müşriktir. Zira şirke rıza gösteren de müşriktir. Bu ayet açık ve net olarak bütün bağları, alakaları, dünyevi haz ve lezzetleri bir kefeye, akide ve gereklerinde başka bir kefeye koymaktadır. Babalar, çocuklar, kardeşler, eşler, aşiret yani kan, mezhep, akrabalık ve evlilik bağları, mallar ve ticaret, müreffeh konutlar yani hayatın tat ve lezzetleri bir kefededir. Diğer kefede de Allah'ın, Resulünün ve cihadın sevgisi vardır. Cihad, tüm gerek ve meşakkatleriyle ve ondan hasıl olan tüm yorgunluk ve bitkinliğiyle, darlıklarıyla, mahrumiyetiyle, elemiyle, fedakarlığıyla cihad. O cihad ki, şöhretten, ünden, popülizmden, rüyadan, şişinmekten soyutlanmıştır. Allah Teala'nın müminleri bununla mükellef kılmasının en temel nedeni onların buna güç yetirebileceklerini bilmesidir. Allah hiçbir nefse taşıyamayacağı yükü yüklemez. Allah'ın kullarına olan rahmetinin bir tezahürüdür ki onların fıtratına bu tahammül ve mahrumiyete dayanma gücünü vermiştir. Ve o fıtrata Allah'a ulaşmanın, Allah'la iletişimin hazını tadabilme yetisi vermiştir. İnsana hiçbir şeyde bulunmayan Allah'a ulaşmanın lezzetini hissedebilme yetisini vermiştir. Öyle bir haz ki bu zaafları ve düşüklükleri yenen bir lezzettir. Ve bu haz etin ve kanın ağırlığından kurtaran bir lezzettir. Ve bu lezzet ışıl ışıl parıldayan ufuklara yükselten bir lezzettir. Muhakkak ki Allah'ın nebisi İbrahim Aleyhisselam, bütün yönleriyle olduğu gibi Rabbini, dinini ve müminleri dost edilmesi ve Allah'a düşmanlık yapanlardan uzak olduğunu ilan etmesi hususunda müminlere güzel bir örnek, iyi bir önderdir. İbrahim Aleyhisselam'ın hayat hikayesi de diğer peygamberlerin hayat hikayelerinin aynısıdır. O da kendi kavmine en güzel bir üslupla Allah'a ibadet etmeye, onu birlemeye, sadece ona ibadet etmeye ve Allah'ın dışında ibadet edilen bütün tavukları inkar etmeye davet etmişti. Meryem Suresi,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 Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiği zaman biz ona İshak ve Yakub'u bağışladık ve her birini peygamberi yaptık. İşte bu Halilur Rahman çağrısını en güzel üslupla başlattığı noktadır. O kendisine en yakın olan insanı davet etmeyle başladı. Bu çağrıya olumlu cevap verilmediğinde yapılacak şey bu batıldan ve batıl ehlinden uzaklaşmaktır ki belki yeniden düşünebilirler. Bir kimse onların yurdundan hicret edemiyor, onlarla iç içe bulunmak durumunda kalıyorsa olumlu bir cevap almadığı zaman onlardan uzaklaşmalıdır ki belki bu onların meseleyi yeniden düşünmelerine ve etkilenmelerine neden olur. Sonra Kur'an-ı Kerim İbrahim Aleyhisselam'ın davasını açıklıyor. O kavmine karşı tüm hüccet ve delilleri kullanmıştır. Şuara suresinin 69 ila 77. ayetlerinde şöyle buyrulur. Ey Muhammed, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Onlar da putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi istiyorlar mı? Yahut size fayda veya zararlar dokunur mu? Hayır ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim şöyle dedi, sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. Kavmi karşı koymak için bir delil bulamadı. Çünkü onların düşüncesi babalarını ve dedelerini körü körüne taklit etmekten başka bir şey değildi. Onlar mukabele edemeyince İbrahim Aleyhisselam onlara şöyle dedi. Ben sizin bu ilahlarınızın düşmanıyım. İbrahim Aleyhisselam'ın bu sözü Nuh Aleyhisselam'ın şu sözünün aynısıdır. Ey kavmim eğer benim konumum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa bilin ki ben sadece Allah'a güvenmişim. Artık siz de bana ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki işiniz size dert olmasın. Bundan sonra bana bütün hükmünüzü uygulayın. Bana da mühlet vermeyin. Yunus Suresi 71. Ayet Hud Aleyhisselam da şöyle demişti. İşte ben Allah'a şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin Allah'a bırakıp da ona ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Haydi hepiniz toptan bana tuzak kurun sonra da bana göz açtırmayın.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 bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir demişlerdi. İbrahim Aleyhisselam'ın bu akidesi bu ümmetin saygın ve büyük selef alimlerinin şu tabirinde ifadesini bulmuştur. Düşmanlık olmadıkça dostluk olamaz. Nitekim İbni Kayın bu konuda şöyle der. Düşmanlık yapılmaksızın dostluk sahih değildir. Haniflerin imamı İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine şöyle dediğini Allah Teala bize aktarıyor. İbrahim şöyle dedi. Sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphez onlar benim düşmanımdır. Ancak alemden Rabbi olan Allah dostumdur. <gülüyor> İbrahim Aleyhisselam'ın söz konusu dostluğu, bahsetmiş olduğu düşmanlığı gerçekleşmeden sahip olmamıştır. Dostluk yalnızca Allah içindir. Ve Allah dışında ibadet edilen her şeyden uzak olduğunu ilan edilmedikçe dostluk sayı değildir. Nitekim Allah Teala Zuhruf 26-28 ayetlerinde şöyle buyurmuştur. Bir zaman İbrahim babasına ve kavmine demişti ki, ''Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben yalnız beni yaratana taparım. Çünkü o beni doğru yola iletecektir.'' Bu sözü ardından geleceklere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki insanlar onun dinine dönsünler. Yani Allah için yapılan bu dostluğu ve onun dışında ibadet edilen her şeyden beri olmayı, kendisinden sonra gelecek peygamberlerin birbirlerinden miras alacakları bir söz kıldı. Bu söz de elbette ki La İlahe İllallah sözüdür.'' Bu söz Haniflerin imamının kıyamet gününe kadar kendi tabilerine miras bırakmış olduğu sözdür. İmam Taberi şöyle der: "Ey ümmet Muhammed, muhakkak ki size İbrahim'in Aleyhisselam ve onun beraberindekilerin kafirlerden ayrılmalarında, onlara düşmanlık beslemelerinde ve onların dostluğunu terk etmelerinde güzel bir örnek vardır. Ancak İbrahim Aleyhisselam'ın babasına söylediği 'Anrulsun senin için mağfiret dileyeceğim' sözünde size bir örneklik yoktur." Gerçek olan şu ki bir müşrik için af talep etme konusunda onu örnek alamazsınız. Çünkü İbrahim Aleyhisselam babasının müşrik olduğunu bilmeden önce ona vermiş olduğu sözü yerine getirebilmek için böyle davranmıştı. Nitekim onun bir Allah düşmanı olduğunu görünce ondan beri olduğunu ilan etti. O zaman siz de Allah düşmanlarından beri olun. Onları dost edinmeyin. Onlar tek olan Allah'a iman etmedikleri, yani Allah'a birlemedikleri ve onun dışında ibadet edilen her şeyden beri olup onlara düşmanlık ve buğuzlarını açığa vurmadıkları müddetçe dost edinmeyin. Bu düşmanlığın ve tam beri olmanın neticesinde bütün tağutlar İbrahim Aleyhisselam'a karşı birleşip ona savaş açtılar. Zaten bu tutum tarih boyunca onlara Allah'a davet edenlere karşı sergiledikleri yegane tutumdur. Davetçilere yalnızca Allah'a davet ettikleri için saldırırlar. Mitekim Buruç Suresi 8. ayetinde şöyle buyrulur. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı, kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve ölmeye layık olan Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir, buyrulur Onun için büyük bir ateş yaktılar ama Allah'ın riayeti ve muhafazası onu çepeçevre kuşattı. Ateş ona karşı soğuk ve emniyetli bir hale aldı. Safa 98 ayetinde kavmi, onun için bir bina yapın, içinde ateş yakın ve onu ateşe atın dedi. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık buyurulur. Tartışmada başarı sergileyemeyip ellerinde delil ve şüpheler kalmayınca sefahatlerini ve azgınlıklarını kuvvet ve saltanatlarıyla savunmaya başladılar. Bunun üzerine Allah onlara tuzak kurdu, dinini ve delilini yüceltti. Enbiya 68-70. ayetlerinde şöyle buyurulur. İşlerinden bazıları eğer bir şey yapacaksanız onu yakında ilahlarınıza yardım edin dediler. Ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik. Ona böyle bir tuzak kurmak istediler fakat biz onları en çok zarar edenler durumuna düşürdük. İlahi yönlendirmeler Nebilerin soncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i babası İbrahim aleyhisselamın dinle tabi olmaya yönlendirdi. Sonra da sana Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine oyu. O Allah'a ortak koşanlardan değildi diye ettik. Nail suresi 123. ayet. De ki Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Alimran 95. De ki Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Bakara 135. Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanları elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesan ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Alimran i̇mran 68 Kimin dini iyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hakka yönelen İbrahim'in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir. Allah İbrahim'i dost edindi. Nisa suresi 125. ayet Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerine hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine oyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi. Hac suresi 78. ayet. Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Bakara 130. Allah Teala'nın Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ümmetine İbrahim Aleyhisselam'ın bu durumlarından bahsetmesinin nedeni onu örnek alıp ihlas konusunda ona uymaları ve yalnızca Allah'a tevekkül etmek, yalnızca Allah'a ibadet etmek, şirkten ve şirk ehlinden beri olmak ve batıl ehline düşmanlık yapmak içindir. Diğer bir örnek Nuh Aleyhisselam'ın durumudur. O tam 950 sene kavmini Allah'a davet etmişti. Yalnızca birkaç kişi ona iman etti. Onun hayatında değinmek istenilen kısım, kendisine isyan eden ve babasının çağrısını kabul etmeyen oğluyla karşılıklı konuşmalarını içeren şu ayetlerdir. Hud suresi 42 ile 47. ayetleri. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. <gülüyor> Nuh gemiden uzakta bulunan oğluna, ''Yavrucuğum, sen de bizimle beraber bin. Kafirlerle beraber olma.'' diye seslendi.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 kan ve mezhep bağı olmadığı gibi toprak, vatan, kavmiyet ve aşiret bağı da değildir. Dil ve renk, cins ve milliyet, meslek ya da sosyal tabaka da değildir. Bu dini bir arada bulunduran yalnızca akide birliğidir. Diğer bağlara gelince onlar bazen bulunan, bazen kesilen bağlardır. Allah Teala Nuh'a onun niye onun ailesinden olmadığını açıklıyor. O salih olmayan bir amel işlemiştir. Bu yüzden aranızda iman bağı kesilmiştir. Öz oğlun olmasına rağmen o senin ailenden değildir. Burada tam bir kabullenmeyle, Allah'tan korkuyla, Nuh Aleyhisselam'ın onun rızasını ve rahmetini talep edişine şahit oluyor ve şuya karşı dile getirdiğini görüyoruz. Ey Rabbim ben senden hakkında bilgimi olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen ben ziyana uğrayanlardan olurum. Allah'ın Peygamberi Nuh Aleyhisselam, duygusallığını yenmiş ve Allah'ın hükmüne razı olmuştur. Onun hükmüne karşı gösterdiği bu rıza bir ihtiyaçtan, zorla kalıştan, mazeretten ya da bir tevhüden kaynaklanmıyordu. Aksine mutlak bir teslimiyetten ve Allah'ın hoşlandığına ve razı olduğuna tabi olmaktan, onun hoşlanmadığı şeylerden ve bu ettiklerinden yüz çevirmekten, Allah'ı sevenlere dostluktan ve en yakın akraba bile olsa Allah'a karşı çıkandan beri olmaktan kaynaklanıyordu. Nuh Aleyhisselam'ın sonunu sadece onun kafir olması değildi. Onun karşısının durumu da aynıydı. Bir peygamberin hem oğlunun hem de karısının kafir olması büyük bir imtihandır. Kur'an-ı Kerim bu kadından ve yaptıklarıyla ona benzeyen başka bir kadından daha bahsetmektedir ki o da Lut Aleyhisselam'ın eşidir. Bu iki peygamber iki kötü kadınla imtihan edinmişlerdi. Allah Teala ibret dersleri çıkarmamız için bize bunları anlatıyor. Tahrim 10. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ve Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler ve kocaları Allah'ın azabından hiçbir şey onlardan sağlamadı. Onlara haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Konuyla direkt alakası olmasa da şunu belirtmek gerekir: Bu iki kadın yaptıkları ihanet dini meselelerle ilgiliydi. Yoksa ifetsizlik anlamında bir ihanet söz konusu değildi ve olamazdı da. Çünkü peygamberlerin saygınlıkları gereği eşleri ifetsizliklerden uzak kılmıştır. Nuh Aleyhisselam'ın karşısına gelince o sırları ifşa ediyordu. Nuh'a iman edenleri kavminin zalimlerine bildiriyor. Yani bir çeşit ispiyonculuk yapıyordu. Lut eşi ise kötülük yapmaları için kocasının misafirlerini kavmine bildiriyordu. Bu yüzden bu iki kadın kafirlerle beraber helak oldular. Bahsedilen bu iki peygamber eşinin takılmış oldukları alçak tavrın aksine Allah Teala bize imanın ve asaletin timsali olan bir hanımı, Firavun'un eşini örnek göstermektedir. Muhakkak ki bu hanımın Firavun'un sarayında yaşamış olduğu küfür tufanı onu kurtuluşu yalnız başına aramaktan ve Rabbine yönelip firavunun sarayından uzaklaşarak cennette bulunun yerine Rabbinden bire istemekten alıkoymamıştır. Firavun'la olan alakasından da beri kalıp Rabbinden kurtuluşu istemiştir. Kendisine en yakın insan olduğu için onun yaptıklarından ve amellerinden de beri olduğunu ilan etmiştir. Çünkü Firavun insanların ona en yakınıydı. O Firavun'un kötü amellerinin kendisine de sirayet etmesinden korkuyordu. Bu yüzden onlarla iç içe yaşamalarına rağmen Firavun'un kavminden uzaklaşmıştır. Bu durum dünya hayatının en görkemli, en cezbedici yaşam koşullarının elinin tersiyle itilmesinin örneğidir. O Firavun'un eşiydi. O Firavun ki yeryüzünün en büyük kralıdır. Firavun'un sarayı bir kadının arzuladığı her şeyi elinin altında bulabileceği bir saraydı. Ve o iman için bütün bunları elinin tersiyle itmiş, sadece yüz çevirmekle yetinmemiş, bilakis bu imkanları şer, kir, bela kabul etmiş ve bunlardan Allah'a sığınmıştır. O kuvvetli ve geniş bir ülkede yalnız başına toplumun, sarayın, kralın ve çevrenin baskısına maruz kalmasına rağmen yılgınlık vaziyet göstermeyip, taşını semaya doğru dimdik tutmayı becerebilmiştir. Bunu becerebilmesinin en temel sırrı da bütün müessirlerden, bağlardan kendisini soyutlamasıydı. Bu kadının böylesi bir zalimin önünde dimdik durmasının büyük önemi vardır. Umur ki bu duruş şeytan ve askerlerinin bazı Müslüman davetçilerin kalbine atmış oldukları korkuları giderir. Kur'an'dan ibret ve nasihat, amele iştiyak alalım dünya ve ahiret metodu alalım ki Allah'ın bizi yükümlü tuttuğu ve bizi ona nispet ederek şeref verdiği şeyi yerine getirelim. Kata de şöyle demektedir. Firavun yerci sakinlerinin en azgını ve Allah'tan en uzak olanıydı. Allah'a yemin olsun ki Rabbine itaat ettiği zaman kocasının küfrü karısına zarar vermemiştir. Bilin ki Allah adil bir hakemdir. Her şah sadece kendi günahlarından sorumlu tutar. Bunun örneklerinden biri de doğru yolun büyük davacılarından olan Firavun'un ailesindeki mümin kişidir. O Allah'a ve müminler dost edinmede, ilahi kelimatullah için cihat yapmakta, din uğrundan mücadele vermekte ve aleyhlerinde hüccetin ikame edildiği kafirlerden biri kalma konusunda mükemmel bir örnektir. O zorba Firavun'un Musa aleyhisselamı öldürmeye azmettiği sırada dostluğundaki sadakatini ispatlayan bir tutum sergilemiş ve Kur'an-ı Kerim bize bunu şöyle anlatmıştır. Mümin suresinin 28. ayetinde Firavun ailesinden imanını gizlemekte olan mümin bir adam şöyle dedi. Rabbim Allah'tır dediği için bir adam öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucizeler getirdi. Eğer yalancıysa yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa size tehdit ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelecektir. Şüphesiz Allah aşırı giden, yalancılık eden kimseyi doğru yola eriştirmez. Bu kişinin ismi Marangoz Habib idi. E, Habibun Neccar idi. Meşhur rivayete göre o Firavun'un ailesinden olup imanını kavminden gizleyen bir kıptı idi. Firavun beni bırakın da Musa'yı öldüreyim dediğinde dayanamayıp imanını açığa vurmuş ve Allah için öfkelenmişti. En büyük cevap zalim sultana karşı söylenen hak sözdür diye buluruyor. Rabbim Allah'tır dediği için bir adamı öldürecek misiniz? Ona ait olan bu söz büyük bir sözdür. Musa Aleyhisselam'a gösterdiği bu dostluk büyük bir dostluktur. Evet, kendisine yapılacak şeyleri bildiği halde e, Firavundan beri oluşunu böyle ilan etmişti. Kur'an-ı Kerim'den diğer bir örnek Ashab-ı Kehf'tir. Onlar kavimleriyle mücadelelerini sürdüremeyeceklerini anlayınca, yani kavmi tarafından zayıf kalınca, ailelerini, akrabalarını ve kavimlerini terk edip bir mağaraya sığınmışlardı.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 Bu gençlerin konumu açık, kesin ve netti. Yollar ayrıldığında ve yöntemler çeşitlilik arz ettiğinde sosyal hayata karışmak ve toplumla etkileşim içerisinde kalmak imkansızlaşır ve akidenin saati için kaçmaktan başka çözüm yolu kalmaz. Onlar kavimlerine gönderilmiş rasuller değillerdi ki sayı akideyle onlara karşı durup, onları davet ederek peygamberlerin maruz kaldıklarına maruz kalmaya güç yetirsinler. Onlar yalnızca küfür ve zulmün ortasında hidayeti bulan ve o toplumda bu itikat üzere kalmaya devam etmeleri durumunda kendilerine hayati haklar tanınmayacak olan bir grup gencelik insandı. Ve elbette ki onlar kalkıp kavimlerine yaltıklanıp takıyeyi yaparak onların düzmece ilahlarına ibadet edecek de değillerdi. Madem açığa çıkmıştı onların durumu, bu durumda yapılacak en makul şey itikadına sahip çıkmak ve kaçmaktı. Onlar da kaçtılar. Hem de itikatları uğruna dar ve hoyrat bir mağarayı dünyanın bütün zinetine tercih ederek. Fakat Allah'ın rahmetiyle rahatladılar ve mağarayı geniş gölgeli ve müreffeh hissettiler. Rabbiniz size rahmetin yaysın ayetinde geçen yaysın kelimesi, gölgenin ve mekanın genişliğini ifade etmektedir. İşte bu imandır. Dış görünüşlerinin ne kıymeti var? İnsanların gündelik yaşamlarındaki değer ölçülerinin, kurallarının ve kavramının ne önemi var? İmanla imar edilmiş kalbin derinliklerinde Rahmanla ünsiyet kuran başka bir alem var. Öyle bir alem ki onda insanı rahmet, rıfk, iç huzuru ve hoşnutluk gölgeler. Tarihin seyri içinde iman bağı karşısında diğer bütün bağların hiçe sayıldığını birçok örnekte görüyoruz. Nuh Aleyhisselam kısasında babalık bağının, İbrahim Aleyhisselam'ın evlatlık bağının, Ashab-ı kısasında kıssasında aile, kabile ve vatan bağlarının, Firav'ınkinde kocalık bağının iman bağı karşısında önemsenmemesi bunun örneklerindendir. İman kervanı bu minval üzere devam etmiş ve nihayetinde mutedil ümmete kadar gelmiştir. Bu ümmette de iman bağı için yapılmış fedakarlıklardan birçok örnek ve tecrübe vardır. Rabbani yolda seyreden bu ümmet, akides uğruna ailelerinden, kabilelerinden ayrılan birçok mümin barındırmıştır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluğun babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soysopları olsalar bile Allah'a ve Resulüne düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremez. Bu akide Suhebel Rumi ile Bilal Habeşi'yi, Selman el-Farsi ile Ebubekir el-Kuraşi'yi La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah altında toplamıştır. Kabile ırk ve toprak hasabiyetini kaldırmıştır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bırakın onu, yani asabiyeti, ıhçılığı, muhakkak ki o kokuşmuşluk ve iğrençliktir. Ve yine buyurmuştur ki, Taasuba, ıhçılığa davet bizden değildir. Taasub uğrunda savaşan bizden değildir. Taasub üzere ölen bizden değildir. Yani bu ıh taasub üzerine. Bunu Ebu Davut rivayet etmiştir. Bu açık ilkelerle o kokuşmuşluk, ırksal üstünlük iddiası ve kavmiyetçilik kiri son bulmuştu. Ve insanlar ufukların yüksek zirvesine ulaşıp orada rahata kavuşmuştu. O günden itibaren bir mümin için vatan, yaşadığı toprak değil, İslam'ın hakim olduğu yerdi. O yer ki sayhaki de orada yerleşiktir ve sadece Allah'ın şeriatı orada hükümranıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve seçkin sahabesinin sireti, onların yolunda yürüyüp o güzel yaşama razı olanlar için daima hidayet ve ıslah meşaleleridir. Evet, bu yoldan uzaklaşanın dostu elbette Allah değildir. Onun dostu sadece taguttur Bakara 257. ayetinde şöyle buyrulur. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tavuttur O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cennemüklerdir. Orada ebedi kalırlar. Ebu Bekir radiyallahu anh İslam'a girdikten sonra bir gün Mekke sokaklarında gezerken müşrikler tarafından şiddetli bir şekilde dövülmüştü. Utbe bin Rebiya ona yaklaşıp altı kalın deriyle kaplanmış ayakkabılarıyla ona vurmuş ve yüzünü yara bere içerisine bırakmıştı. Daha sonra da onun karnı üzerine atlamıştı. Ebu Bekir artık tanımaz haldeydi. Bu durumu gören Temmü oğulları kablesi onu bir elbise içerisinde evine taşımış ve ölümüne kesin gözüyle bakmışlardı. O ancak gündüzün bitimine doğru konuşabilmiş ve ilk cümlesi Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor olmuştu. Bu sözlere içerleyen Temmü oğulları ona laf atmış, onu azarlamış ve daha sonra kalkıp gitmişlerdi. Giderken de annesine ona bir şeyler yedir veya içir demişlerdi. Ebu Bekir anh, annesiyle yalnız başına kalınca ısrar etmiş ve ona Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor diye sormuştu. Annesi Allah'a yemin olsun ki arkadaşımın ne yaptığı konusunda bir bilgiye sahip değilim dedi. Bu üzerine Hattab'ın kızı Ümmü Cemil'e git ve ona sor dedi. Annesi evden çıktı ve Ümmü Cemil'e gitti. Ona Ebu Bekir sana Muhammed bin Abdullah'ın durumunu soruyor deyince o... ''Ebu Bekir'i de Abdullah oğlu Muhammed'de tanımıyorum. Fakat istersen seninle oluna kadar gelirim.'' dedi. ''Ebu Bekir'in annesi olur.'' deyince birlikte Ebu Bekir radıyallahu yanına gittiler. Ümmü Cemil onu yerde bitaf ve yaralı görünce dayanamayıp bir çılık attı ve ''Allah'a yemin ederim ki seni inciten bir topluluk fısk ve küfür ehlidir. Ümit ediyorum ki Allah seni intikamını onlardan alır.'' diye bağırdı. Ebu Bekir radıyallahu ona ''Allah Resulü ne yapıyor?'' diye sorunca o ''Annem bizi duyuyor.'' dedi. Ebu Bekir onun sana bir zarar dokunmaz deyince o, Allah Resulü sağ salimdir, durumu iyidir dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nerede diye sordu. İbni Erkam'ın evinde dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah'a yemin ederim ki ya beni Allah Resulü'ne götürürsünüz ya da ben ağzıma tek lokma yemek, tek yudum su almam dedi. Bu sözler üzerine... Ebu Bekir radıyallahu anh sakinleşene ve ortalık ısızlaşana kadar beklediler. Daha sonra onun omuzlarına girip onu Allah Resulü'nün yanına götürdüler. Dövülmüş ve yaraları daha yeni olan bir insan şiddetle suya bir gereksinim duymasına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeden ağzına tek yudum su almıyor. Gerçek şu ki bu bütün eğitimlerin üstünde bir eğitimdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yetiştirmiş olduğu bu nesilde öncesi ve sonrası olmayan benzerisi bir nesildir. Vela'nın, yani Allah için yakınlık göstermenin, asıl Saadet'teki çarpıcı örneklerinden birisi de Kab'in Malik ve Tebük Savaşı'ndan geri kalan diğer iki arkadaşlarının durumudur. Onlar savaştan geri kaldıkları için Allah'ın emri gereğince sahabeler onlarla ilişkilerini kesmiş ve onları kendilerine bırakmışlardı. Düşünün, takva üzerine tesis edilmiş bir mescitte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri onlarla alakalarını kesmiş, hatta İslam selamını bile onlarla onlardan almamışlardı. Acaba bugün Allah ve Resulüne düşmanlık yapıp yeryüzünde fesadı yayanlarla iletişimini ve diyaloğunu kesen bir Müslüman var mı? Bir Müslümanın kardeşleri, sevenleri onu terk etse de ona büyük maddi imkanlar ve dünyevi makamlar sunulsa da yine dinine ve mümin kardeşlerine karşı göstermesi gereken büyük vela dostluk Ka'b-i Malik'te görülmektedir. Uzun bir hadiste rivade edildi üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine onunla İletişimlerini kesmelerine emrettiğinde ve hanımı bile onu yalnız bırakıp babasının evine gittiğinde o hayret verici ve tehlikeli bir duruma karşı karşıya gelmişti. Bu durumu Ka'ab bin Malik Radyalan şöyle anlatıyor. Medine çarşısında yürürken Medine'ye hububat satmaya gelen Şamlı bir tacirin Ka'ab bin Malik'i bana gösterir misiniz diye sorduğunu duydum. İnsanlar beni işaret etmeye başlayınca yanıma geldi ve bana kassan kralından gelen bir mektup uzattı. Mektupta şöyle yazıyordu. Bana ulaştığına göre arkadaşın yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni üzüyormuş. Allah seni değerinin bilinmediği ve hakkının çiğnendiği bir yerde yaşaman için yaratmamıştır. Bize gel sana yardımcı olalım. Mektubu okuduğumda bu da ayrı bir imtihandır dedim ve mektubu bir tandır adıp yaktım. Kabin Malik bu da ayrı bir imtihan derken çok doğru söylemişti. Muhakkak ki o çok büyük bir imtihandı. Ne var ki içinde bulunduğu büyük sıkıntı ve terk edilişe aldırmadan kendisini dürten, yanlışa meylettiren etkenlere rağmen o dinine, Rasulüne ve müminlere dostluğunu sürdürmüştü. Öte yandan Gassan kralının mektubunu yakıp ondan beri olduğunda ilan etmişti. Onun İslam'a olan sevgi ve velasındaki bu dürüstlüğünü ve Allah kanındaki sivrisinek kanadı kadar değeri olmayan dünya metağından, makamından uzak kalışını düşün ve ibret al. İbn-i Hacer, bin Malik olayını şerh ederken şöyle demiştir. Kabr radiyallahu anh'ın bu tutumu onun imanına, Allah'a ve Rasulüne olan sevgisine derel etmektedir. Yoksa onun içinde bulunduğu sıkıntı ve terk edilişe maruz kalan başka biri buna tahammül edemeyebilir. Üne ve mala duyduğu rağbet onu kendisini terk edenlerden uzaklaşmaya sürükleyebilirdi. Özellikle onu çağıran kral, dininden çıkması için kendisine baskı yapmayacağına dair bir güvence vermişken, ne var ki o bozulabilme ihtimalinin de varlığını görünce, işi sağlam almış, mektubu yakmış ve cevap yazmamıştı. Allah Resulü için o anda içinde bulunduğu sıkıntı ve azabı kendisine teklif edilen rahat ve nimete tercih etmemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in anlattığı gibi, ''Ve Allah'ın ve Resulünün ona kendileri dışındaki her şeyden daha sevimli olmaz.'' bu imanı şartlarından olarak zikrediliyor. Başka bir örnekte Abdullah bin Huzafe'in Sehmi'dir. Rum kralına karşı bir tutum sergilemiştir, örnek bir tutum. Kral, Hristiyanlığı kabul etmesi karşında ona saltanatının yarısını teklif etmiş, fakat o kabul etmemişti. Onu ölümle, yakmayla tehdit etmiş ve yine aldırmayı preddetmişti. Bütün bu anlattıklarımız derin bir dostluğun ve sağlam bir akidenin bu büyük nefslerde yerleşik olduğunu ve derinlere kök saldığını açık bir delili ve sağlam bir ruhandır. i̇bn İsa'k Asım bin Amr bin Katade'den rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mustalikoğulları gazvesinde Medine'ye döndüğünde Abdullah bin Abdullah bin Ubey ona gelip şöyle dedi. Ey Allah Resulü, babamı öldürmek istediğini duydum. Eğer onu öldüreceksen bana emret, sana onun kellesini getireyim. Allah yemin olsun ki Hazreç kabilesi İşlerinde benim kadar babasına itaatkar ve vefakar kimsenin bulunmadığını bilir. Babamın katilinin yeryüzünde diri olarak dolaşmasını görmeye tahammül edemeyip, onu öldürmekten ve bir kafire karşılık bir mümini öldürdüğüm için cehenneme girmekten korkuyorum. Yani babası, Abdullah bin Abdullah bin Ubey bin Sülün'ün babası münafıkların önderiydi. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü eğer onun ölümüne hükmedeceksen, öldürteceksen, bunu ben yapayım, ben öldüreyim ki, başka birisi öldürür de içeride ileride hani bir babaya karşı vefakarlık duygusu var ona karşı kim beslemeyeyim diye böyle bir korku taşıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır aksine o bizimle olduğu müddetçe ona iyi ve yumuşak davranacağız. Yani müminlerle beraber yani zahiren İslam alametlerini sergilediği işte namaza katıldığı, zekatını verdiği, cihada katıldığı, müminler savunma savaştığı sürece ona bu şekilde davranacağız buyurdu. İkrime ve diğer bazı sahabelerin rivayet ettiklerine göre sahabeler Medine'de döndüklerinde Abdullah bin Ubey'in oğlu Abdullah şehrin kapısında durup kılıcını çekmişti. Bunlar onun önünden tek tek geçiyorlardı. Abdullah bin Ubey kapıya vardığında oğlu ona dur ve bekle dedi. Babası sana ne oldu ne bu hal dedi. Oğlu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sana izin vermeden buradan geçemezsin dedi. Abdullah bin Ubey oğlu hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulununca Abdullah yemin olsun ki ey Allah'ın Resulü siz ona izin vermedikçe o buradan geçemez dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem izin verince babasına madem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem izin verdi şimdi geçebilirsin dedi. Bir müminin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, eğer bu işi yapacaksan emret onun kellesini ben sana getireyim demesi sadık imanın hayran bırakan bir tezahürüdür. Ona bu sözleri söyleten elbette ki onun kuvvetli imanı ve vela ve bera konusundaki derin itikadıdır. Abdullah bin Ubey'in oğlu Abdullah'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izni olmadan babasının şehre girişine izin vermemesi için, yine hayretle bırakan bir hadisedir. Fakat bundan daha hayret verici ve hayran bırakıcı olan Ebu Ubeyde'nin Radiyallahu anh'ın Bedir savaşına kafir olduğu ve İslam'a karşı savaştığı için babasını öldürmüş olmasıdır. Babalık bağı onu Vela ve Bera'nın gereği olan Allah Resulüne, Allah ve Resulüne yardım etmekten ve şeytanın dostlarından olmaya razı olana karşı savaşmaktan alıkoymamıştı. Diğer bir örnek Zeyd bin Desine kısasıdır. Reci olayından sonra Safvan bin Ümeyye babasının intikam almak üzere Zeyd bin Desile'yi öldürmek için satın almıştı. Onu içlerinde Ebu Süfyan bin Harbin'de bulunduğu Kureşli bir grubun bulunduğu bir alana infaz etmek üzere getirdiklerinde Ebu Süfyan onu öldürmek için ileri atıldı. Ona Allah için dürüst ol ey Zeyd senin yerinde boynunu vurmak üzere Muhammed'in yanımızda bulunmasını ve senin ailenle beraber olmanı ister miydin diye sordu. Zeyd Allah'a yemin ederim ki ailemle beraberken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu yerde kendisine bir dikenin bile eza vermesine gönlüm razı olmaz dedi. Bu üzerine Ebu Süfyan insanlar içinde Muhammed'in Muhammed arkadaşlarının onu sevdiği kadar birinin başka birisini sevdiğini görmedim dedi ve sonra Zeyd'i öldürdü. Evet, Zeyd bin Desine radıyallahu anh, kendisi öldümle baş başayken bile Allah Resulü ve vesselam'a bir eziyetin dokunmasına razı olmuyordu, istemiyordu. Rivadelerine göre Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Rebu'l-Evvel ayında Dahak bin Süfyan el-Kilabi komutasında bir orduyu Kurata'ya gönderdi. Askerlerden biri de Esyad bin Seleme'ydi. Onlarla savaşıp onlara hizmete uğrattıklarında Esyat babasını İslam'a davet etti ve ona eman verdi. Ne var ki babası hem onunla hem de dinine sövdü. Bunun üzerine Esyat onun atının diz kirişlerini kesti. Daha sonra bir mümin geldi ve Seleme'yi öldürdü. Oğlu onu öldürmedi i̇bn Ömer radıyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyrun rivayet etmiştir. Azap edilen şu kavmin bölgesine girmeyin. Girecekseniz de ağlayarak girin. Eğer ağlamayacaksanız girmeyin ki onlara isabet eden azabın aynısı size de isabet etmesin. Bunu bu rivayet etmiştir. Burada bahsedilen Yunus aleyhisselatü vesselamın kavminin olduğu bölgedir. i̇bn Ömer radıyallahu diğer bir rivayette şöyle anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicri denilen bölgeye geldiğinde sahabilere oranın suyundan içmemelerini ve yanlarına almamalarını emretti. Sahabiler biz bu sudan hamur da yoğurduk, ondan yanımıza da aldık dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yoğurdukları hamuru atmalarını ve yanlarına aldıkları suyu dökmelerini emretti. Ebu Ubeyde bin cerrah Bedir Savaşı'na katılmış ve o gün babasını öldürmüştü. Ebu Zinat şöyle demiştir. Ebu Zeyfe bin Utbe Bedir Savaşı'nda babasını mübarezeye çağırınca, yani birebir dövüşe çağırınca, kız kardeşi Ümmü Muaviye Hint bin Muaviye şu şiiri söylemişti. ''Dişleri girintili çıkıntılı şaşı, uğursuzluğu mezmun Ebu huzeyfe beli bükülmez bir genç oluncaya kadar seni yetiştirip büyüten babana böyle mi olacak? Teşekkürün.'' Yani bu şekilde şiir söylüyor. Abdurrahman bin Ebi Leyla şöyle demiştir. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte vaz verirken mescide gelmişti. Onun oturun dediğini duyunca hemen bulunduğu yere henüz mescidin dışındayken otururdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bu durum bildirilince Allah senin Allah ve Resulüne itaat etmelerini daha da artırsın diye dua etti. Mamer Katade'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Sa'd bin Ebi Vakkas ile Selman el Fars arasında bir tartışma çıktı. Saat ey Selman soyunu söyle dedi. Selman da İslam'a girdikten sonra kendim için bir soy kabul etmiyorum. Ben İslam'ın oğlu Selman'ım karşılığını verdi. Bu olay Ömer radiyalarına ulaştı. O Sa'd ile karşılaştığında ona soyunu söyle dedi. Saat Allah için beni muaf tutmanı istiyorum ey müminlerin emri dedi. Ama o soyunu söylemeden Ömer radiyalar onu bırakmadı. Sonra Ömer radiyalar şöyle dedi. Elbette ki Kureyş cahiliye döneminde Hattab'ın onların en asili, en şereflisi olduğunu bilir. Ben de İslam'ın oğlu Selman'ın kardeşi, İslam'ın oğlu Ömer'im. Allah'a yemin olsun ki ey saat, eğer aramızdaki aranızdaki tartışma olmasaydı seni cezalandırırdım. Cahiliye döneminde kendisini dokuz ataya nispet eden adamın onların oncusu olarak cehennem boyladığını bilmiyor musun? Zühri şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybi anlaşmasının bozuklar için Mekke ile Mekke'ye karşı savaş açma kararı almıştı. Bu yüzden Ebu Süfyan Medine'ye geldi ve ondan Barış süresini uzatmasını istedi. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmedi. Ebu Süfyan kalkıp kızı Ummu Habibi'nin yanına gitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatağına oturmak isteyince kızı yatağı altından çekip topladı. Bunun üzerine kızım bu yatağı mı bana yoksa benim bu yatağı e, layık görmedin? hangimiz layık görmedin? diye sorunca kılı şöyle dedi. Gerçek olan şu ki o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yatağıdır ve sen necis ve müşrik bir kişisin. Bunun üzerine o da kızım seni görmeyeli başına kötü şeyler gelmiş dedi. İbnül Müseyyep şöyle demiştir. Zalimlerin taraftarlarını beğenmeyip kalplerinizle inkar edin ki amelleriniz boşa gitmesin. evza Rahimullah da şöyle demiştir. Ömer bin Abdülaziz Ümeyye oğullarının yani Emevilerin önde gelenleriyle evinde oturmuştu. Onlara her birinizi bir ordunun başına komutan tayin etmemi ister misiniz deyince onlardan biri yapmayacağın şeyi bize niye teklif ediyorsun dedi. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz şöyle dedi. Bu halımı görüyor musunuz? Kesin olarak biliyorum ki o gün geçtikçe eskimekte ve pörsmektedir. Buna rağmen ben onu sizin ayaklarınızla aşınıp kirlenmesine razı değilim. Durum böyleyken... Size dinimi nasıl teslim ederim? Müslümanların ırzlarını, bedenlerini sizin hükümranınıza nasıl bırakırım? Heyhat ki heyhat. Onlar niçin biz akraba değil miyiz? Bizim hiç mi hakkımız yok? Dediklerinde o, bu konuda Müslümanların benden en uzağı benim nezdimde sizinle eşittir. Ancak mekanın uzaklığı bir insanı bana ulaşmasından alıkoymuşsa o zaman ben mesul değilim dedi. Cafer bin Süleyman Malik binden Dinar'ı şöyle dediğini rivayet etmiştir. ''Ben, Sabit ve Yeziden rakka işi Enes bin Malik radiyallahu yanına gittik. Bize baktı ve siz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in asamına ne <gülüyor> kadar çok benziyorsunuz. Sizi çocuklarımın çoğundan daha çok seviyorum. Onları fazilette sizin gibi olduklar takdirde ancak sizin kadar severim. Her seher sizin için dua ediyorum.'' dedi. Murtayiş kendisine kul muhabbete neyle ulaşır diye sorulduğunda Allah'ın dostlarına dostluk, düşmanlarına düşmanlık yaparak diye cevap verdi. Ona filan su üzerinde yürüyor denilince... Bana göre Allah'ın hevasına aykırı davranmaya muvaffak kıldığı kimse su üzerinde yürüyenden daha üstündür dedi. Hakimen Nisaburi şöyle demiştir. Yani el müstecek sahibi hakim. Akrabasından bir yetişkinle konuşurken Sıbkı'ya tanık oldum. Sıbkı'yı Süleyman bin Harp bize rivayet etti ki deyince akrabası, bize rivayet edeni bırakın. Ne zamana kadar bize rivayet etti? Yani haddesene akbarana diyeceksiniz dedi. Bu sözler üzerine Sıbkı ona ey filan konuşmandan iman kokusu almıyorum. Artık bu eve girmek sana helal değildir dedi ve ölene kadar onunla alakasını kesti. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın hadisinin rivayet edildiği esnada işte haddesene akbarana diyerek hadis rivayet edilmesine bu şekilde bir dil uzattığı için bu akrabasıyla alakasını kesmiştir. Allah'ın kitabından, Resulü'nün sünnetinden ve selefin sözlerinden derlenen ve sayı iman mevhunun şurundan şurumuza yerleştirip bize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an terbiyesinden en mükemmel tablolar sunan bu örneklerden sonra ki bunlar tevhide yoğunlaşan ve semavi risaletlerin sonucu olan Rabbani risaleti yakışan örneklerdir. İstedik ki nasların bizi yükümlü tuttuğu vela ve berâkâdesini pratik hayatımıza nasıl uygulayacağımızı ilim ehlinin bu konudaki görüşlerini aktararak gösterelim diyor müellif. Allahu Teala bize bir sonraki e, derste ilim ehlinden e, vela ve berâya dair nakledilenleri aktarmaya çalışacağız. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü ve esteğfiruke ve